Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete'de konuklarımız var. Kişisel Verilerin Korunması üzerine konuşacağız. Mecliste.org mecliste projesi ve onun ilk çalışması üzerine konuşuyoruz. Konuklarımız da Levent Korkut Mecliste.org sitesi danışma kurulu üyesi ve avukat Faruk Çayır ee, ilk bu çalışmanın gelişmesini konuşmak üzere bizimle beraberler. Kişisel verilerin korunması kanunu üzerinde duruyoruz. Taslak halinde ama bu kaydın yapıldığı sırada henüz taslaktı. Bu yayına geçtiğimiz zaman e, belki de farklı bir şeyi konuşuyor olacağız. Onu tam henüz Belki de yasalaşmış yasalaşmış olacak. Evet. Bir yasadan bahsediyor olabiliriz. Ama onu kaydı belirtelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. De var evet, tabii. E, Yeni bir projeyle karşı karşıyayız. Mecliste.org sitesi. E, i̇lk önce bu siteden bahsedebilir miyiz? Ardından evet. bu tasarıdan daha doğrusu yasalaşmış olması da muhtemel olacak olan tasarıdan e, konuşabiliriz. Şimdi tabi Mecliste.org sitesi bir sivil toplum girişimi. E, yani daha önce de faaliyette bulunan uzun bir dönemdir faaliyetlerini sürdüren denge ve denetleme e, grubu Aslında sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir platformdu. Bu platform belli ilkelerden hareket ederek, şeffaflık, katılımcılık, e, sivil değerleri öne çıkararak e, kurulmuştu. Ve esas itibariyle e, Türkiye'deki e, yönetişim mekanizmaları üzerinde e, duran, ve anayasa o dönem e, popüler bir konuydu. Biliyorsunuz son anayasada da e, evet. belli çıkmazlara girildi ama o dönem bir e, mesele olarak toplumda tartışılıyordu. O, onu da e, önceleyerek başlamıştı. Fakat bu anayasa çalışmaları sırasında farkına varıldı ki aslında yasama e, sadece anayasa değil bütün yasalar onların nasıl geçtiği, onların da anayasayla olan ilişkisi, insanlar yavaş yavaş bunları düşünmeye başladılar. Ve anayasanın tek başına orada durmadığını, aslında yasalarla da bağlantılı olduğunu, demokratikleşme denilen şeyin sırf anayasadan ibaret olmadığını, demokratikleşmenin yasalarla bağlantılı olduğunu ve bazı yasaların da çok önemli olduğunu, bu grup yavaş yavaş anladı ve daha geniş bir çerçevede, çalışma arzusu ortaya çıktı. Tabii bu nasıl yapılacak edilecek filan derken bu sefer de e, yasama organının faaliyetlerine sivil toplumun e, etkisi nedir sorusu ortaya atıldı. Bu soru ortaya atılınca sivil toplumun çok fazla da etkili olmadığı aslında yasama organı oldukça izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, siyasi parti temsilcilerin katıldığı komisyon çalışmaları dışında Fazla da bir şey olmadı. E, sivil toplumun hatta izlemede de çok e, yetersiz kaldı yasama faaliyetlerini e, ortaya çıktı. Bu gerçekler karşısında e, bu alanda bir şey yapılma ihtiyacı e, gündeme geldi ve e, işte e, Meclis .org, e, adresi sitesi e, aslında bu ihtiyaca cevap vermek üzere başlatılmış e, bir girişimdir. Evet. E, i̇leride neye erilir e, nasıl olur e, şu andan kestirmek zor ama bu girişimi biz daha da geliştirerek büyüterek toplumda sivil toplumun hem örgütlenmiş kesimlerinin hem de vatandaşların e, ferdi olarak e, meclisin çalışmalarından bilgilendirilmesi hangi yasa tasarıların hatta meclis önceki aşamalarda evet. e, yani hazırlık <gülüyor> aşamalarında hangi yasaların hazırlandığı. Bunların vatandaşa etkisinin ne olduğu, vatandaşın bu konularda görüşünün ne olduğu, sivil toplum kuruluşlarının görüşünün ne olduğu konusunda bir platform oluşturmak. Gerektiğinde uzman görüşlerini de buraya katarak daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde yasama organının faaliyetlerinin izlenebildiği ve bilgilendirilebildiği toplumun. ...bir mecra oluşturmak... ...asıl fikir budur. Evet, Yani e, gazetecilik açısından baktığınız zaman... ...bizim kullandığımız kaynaklarda mecliste neler tartışılıyor... ...neler konuşuluyor... E, ...bu gibi bilgileri bulabilmek için... ...bir e, haber sitesini yayınladığı haber gerekiyor. Evet. Yani orada bir gazetecinin... ...merakını celb edecek bu konu... ...ve ardından da okuyucular da... ...vatandaşlar da... E, ...o gazetecinin aynı şekilde... ...merakını celbeden şeyden faydalanarak bilgilenecek... E, Arada bir aracı var. Bu aracısızlık ya doğrudan e, bu konularla alakalı bilgilere ulaşabileceğimiz bir platformdan bahsediyoruz. <gülüyor> Sadece bilgilenme abi. değil, hı hı. E, interaktif bir alan bu. Kişiler e, oradaki e, düzenlemelere yönelik eleştirilerini, taleplerini evet. gündeme getirebilecekler bu mecrayla. E, ve aynı zamanda yasaların teknik dili burada açıklanarak e, insanların anlayabileceği, ve önemli olan yerlerinde altının çizileceği bir bilgilendirme mekanizması olacak. Yani çok amaçlı bir platformdan bahsediyoruz. Bilgilendirme bu işin sadece bir kanadı. Ondan da bence önemli ve e, etkili olabilecek bir başka kanadı müdahale etmek, evet. etkilemek, e, karar alıcılara e, sesini duyarabilmek e, gibi bir e, fonksiyonu var. İşin içinde bir de arşiv varsa tadından yenmez açıkçası benim açımdan. E, tabii ki bunların hepsi de e, mümkün. Ee, aynı zamanda tabi e, bu meclisi de e, önceleyen bir şey onu da düşünmek lazım. Evet. Yani haberdar olunan ilk aşamadan itibaren çünkü genelde tasarılar e, bakanlıklarda hazırlanıyor teknik komisyonlarda. E, daha meclise varmadan da bunun bilgisine sahip olmak gerekebiliyor. Çünkü çoğu zaman meclise vardığında iş işten de geçmiş oluyor <gülüyor> evet. bir anlamda. Artık yasa son haline gelmiş oluyor. Halbuki kamuoyunun bunu çok daha önceden... E, bilmesi ve e, bu konuda e, kamuoyu oluşturması e, önemli. Tabii bu bunun şu boyutuna da vurgulamak gerekir. Demokrasi denilen şey çağımızda çoğulculuk ve katılımcılık olmadan eksik bir demokrasidir. Ve ne yazık ki Türkiye'nin demokrasi tecrübesi var, evet. E, fakat e, bu demokrasi tecrübemiz ve halkın e, artık standart olarak kabul ettiği demokrasi anlayışının ötesinde bir çoğulcu ve katılımcı demokrasi oluşturamamanın sancısını e, çekmekteyiz. Elde araçlar olmasına rağmen. Evet çünkü bizde demokrasi şöyle anlaşılıyor. İşte oyumu veririm dört yıl beklerim gibi bir e, anlayış e, var. Bu anlayışı siyasi partiler de değiştirmek taraftarı değil <gülüyor> gibi fazla. Evet. E, halk da bu, bunun ötesine nasıl geçecek konusunda tecrübe sahibi değil bunda kabul etmek lazım. Sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere. Evet, Genelde, şimdi, hı, ya, batı'da sivil toplum kuruluşlarının bu alanla ilgili özel birimleri vardır. Meclislerde e, devamlı takip ederler ve orayı izlerler. Çok ilginçtir bizde ben bir ara bu işte çok uğraştım. E, mecliste kimler takip ediyor diye baktım yasama faaliyetlerini. Bir kere şirketler takip ediyor. E, çok ciddi anlamda şirketlerin kurmuş olduğu Örgütsel yapılar takip ediyor. Lobiler. Bir de, evet, Onlar bile... belki de önden gidiyorlardır zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani takip değil sadece belli yasaların çıkarılmasında ön da oluyorlardır ee, herhalde. Eleştiri de getiriyorlar. Ee, mesela e, belli konularda kendilerine e, aykırı şeyler evet. olduğu zaman eleştirilerini de çok güzel getirip ve çok e, örgütlü bir şekilde bunun lobisini Yapabiliyorlar. Bir de çok ilginç, bizde devlet lobicilik yapıyor. Devlet kurumlarının kendileri e, yasama organında lobicilik yapıyorlar. Bunun da mesela genel kurmay falan çok ön, öndedir yani o lobi faaliyetlerinde. E, fakat sivil toplumu orada görmüyoruz. Yani Peki, sivil toplum şimdi tam ilk çok defa, yetersiz ya da bu vesileyle girmiş. Burada mecliste org, çok yeni e, devreye girmiş olan bir e, sivil toplum kuruluşu. Ve bir de bunun <gülüyor> her ay meclise gelen bir yasa tasarısını ya da taslağını ele al, alıyor değil Şimdi, mi? Şimdilik tabii yani şimdilik şimdilik bir böyle kapasite meselesi. Çünkü bu iş aslında gerçekten e, zor ve önemli bir iş. E, o yasayı çünkü siz uzmanlarla araştıracaksınız, detaylarını bulacaksınız, onu basitleştireceksiniz, sunacaksınız bir kapasite gerektiriyor. E, daha ileriki dönemlerde bu kapasite artarsa... ...daha fazla yasanın... ...gündeme alınması gerekecektir... ...tabii ki bir yasa aslında çok fazla değil... ...çünkü düşündüğümüz zaman... ...son üç dönemde 1870 yasa çıkmış... Ee, evet, bir, yani de, ...bir de... Hacim, ...başka bir şey bir... var... ...hem hacim büyük hem de merak ettiğim... ...konulardan biriydi... E, ...tanıdığım birkaç milletvekiliyle de... ...konuşmak, sorma fırsatı bulmuştum... ...yani son derece... E, ...örgütlü bir şekilde... E, bu işi çok iyi bilenler tarafından gündeme getirilerek yapılan yasalar var. Son derece teknik ayrıntılar. Özellikle Gayet bu tabii. enerji konularında evet. filan. E, bunların nasıl hazırlandığı konusunda ciddi bir şey mi? Arkada önemli bir lobi grubu olabileceğini e, düşünüyorum. O açıdan çok evet. büyük bir önem Önem arz, taşı, ediyor. arz ediyor. Şu nedenle de önem arz ediyor. Bizdeki demokrasinin bir problemi de şeffaflık eksikliği. Evet. şeffaflık eksikliği olduğu için bilgiye erişmesi ulaşması özellikle sivil toplumun zor oluyor ee, buna e, müsait hale getirmek gerekiyor aslında demokratik e, mekanizmaları ne yazık ki e, şu anda oldukça kapalı diyebileceğimiz bir yasa yapım sürecimiz var evet. bir de üzerinde hiç durmadığımız başka bir konu daha var <gülüyor> o hesaba dahil mi bin küsur 1800-1900'e yakın kanun ee, ama torba e, yasa denilen e, yöntemlerle de pek çok şeyi bir arada ele almak çıkarmak yani Şimdi birden çok daha fazla Bir kısmı konu. torba yasa bu torba yasa öyle bir problem ki size şöyle diyeyim e, en uzman hukukçular bile zaman zaman işin içinden çıkamıyorlar ve hatta yasa bilgisine sahip olamıyorlar çünkü torba yasalar sistematikten yoksun bir yerde bir şey düzenlenmiş, başka bir yerde bir şey düzenlenmiş. Daha sonra o değiştirilmiş, daha sonra değişiklik tekrar değiştirilmiş. Yani manzarayı böyle net görebilmeniz Takip bir hukukçu açısından bile mümkün e, çok değil. mümkün değil. İşte bunları derleyip, toparlayıp nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niye böyle yapıldı, şimdi niye değişiyor. E, bütün bunları sorgulamak aslında belli başlı başına bir iş. Evet. Ve bir sivil toplum kapasite geliştirme aslında. ...sistemi aynı zamanda bu. Çünkü çoğu sivil toplum kuruluşunun... E, ...ulaşabileceği bilgiyi de üretmiş oluyorsunuz. Yani evet. onların kendi uğraşmaları ve belki toplamaları mümkün değil. Bizdeki bazı sivil toplum kuruluşları da bu kapasiteye sahip değil. Ona da böyle bir yardım olmuş oluyor. Evet, yani beni en heyecanlandıran noktalardan bir tanesi de... ...katılımcılığın aslında ön plana çıkması bu gibi projelerde Ya zamanda evet. açık radyoda, açık gazetede de temasa geçtiğimiz birçok konu ve... E, Kurum vardı bu metot üzerinden işleyen. Mesela bunlardan bir tanesi her gün Change Org'un yaptığı kampanyalarla beraber e, aktarımı, Açık Radyo'da aktarımı vardı. E, Oy VT'si e, projesi vardı. Gene internet üzerinden bu metotla beraber ilerleyen. Dünya geneline baktığımız zaman sadece bu metot üzerinden politikasını kurup iktidara doğru giden e, yapılar bile var. Mesela İzlanda'da şimdi Korsan Parti gene bu metot üzerinden e, iktidara doğru yavaş yavaş gittiğine dair haberleri e, çıkarıyor ve çıkıyor da görüyoruz da. Ama yani katılımcılık olarak baktığımız zaman da insanların kafalarına taktıkları ve bu konuda odaklanmak istedikleri birçok konu oluyor. Yani takip eden insanlar da oluyor. Sadece avukatlar ve sadece bu konunun uzmanları değil, bu konunun insanların anlaşılabilir bir dila getirilmesini sağlayan gönüllüler de çıkıyor. Belki bu meclisler.org sitesi sayesinde anlamakta zorluk çekilen teknik terminolojinin içerisinden çıkılıp herkesin anlayabileceği bir dilde üretilebilir ve bu da paylaşılabilir bir alanda gerçekleşer tabii, tabii geçer. yani burada e, sanal ortamın getirdiği bir avantaj var sanal ortamda değiştirmek dönüştürmek e, yeni modüller eklemek çok olası yani katı bir ortam değil evet. e, ihtiyaçlara göre yeter ki yeter ki o sanal ortamı idare edenler e, yönetenler e, çok açık fikirli ve e, evet. vizyoner olsun. E, bu olduğu sürece onu değiştirerek dönüştürerek e, nerede e, ne tür yeni şeyler çıkıyor ona doğru yönelerek aslında çok daha etkili hale getirmek mümkün. Tabi bunun için bir, biraz tecrübe kazanması. Evet. E, bu e, iyi bir, mesela iyi. gönüllü grupları nasıl oluşur, oluşur mu? İşte bir, bir bakacaksınız beraber. belki Peki. çok sayıda gönüllü buraya e, destek çalışacak. Göreceğiz evet. Ben şimdi bir de <gülüyor> bu bu ayın spesifik konusu olan kişisel verilerin korunması e, taslağı ya da bunu bu şimdi konuşurken e, taslak bu halindeydi Bu şeyin konusu e, evet. yani bunun üzerinde biraz konuşalım. Bunu seçmemizin neden isterseniz kısaca bir e, izah edeyim mi? Çünkü herkesi ilgilendiren bir evet. e, yasa. E, dediğimiz gibi şu anda kapasite çok e, fazla değil. Dolayısıyla en önemli vatandaşa en ...acil ihtiyacı olduğu yasa tasarıları ve teklifleri üzerinde dur duruyoruz. Bu ise herkese ilgilendiren bir konu. Evet. Yani öylesine ki biraz, biraz sonra açıklanacak bir kişinin her türlü özel bilgisiyle evet. ilgili bir yasal düzenleme. Dolayısıyla bunu öncelikli olarak... Ele aldık ve inceliyoruz. Şimdi, Şimdi Faruk, Faruk Çayır'dan anlatacak. soralım. Evet yani nedir bu kişisel verilerin korunması kanunu? Çünkü son derece geçen haftalarda da yani bu sürekli gündemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere ama başka ülkelerde de bu Pasifik anlaşmalar gibi şirketlerin lehine çok önemli düzenlemeler yapan Devasa uluslararası anlaşmaların da devreye girmesiyle son olarak da işte şeyde tartışma konusu oldu. Çok önemli bu Apple şirketiyle evet. bir terör saldırısında kullanılan telefonun hak edilip yani kırılıp bize verin dedi CIA ya. ve bunu şimdilik kabul etmediği şey. Apple şirketi hatta başkanı Cüleur Partici falan dedi. Herkesi ilgilendirir. Bu birinci derecede bütün dünya vatandaşlarını ilgilendiren bir mesele galiba. Aynen öyle. Ee, şimdi bizim e, hukuksal anlamda ve e, toplumsal anlamda bizim gündemimize aslında çok yeni girmiş bir e, durum değil. E, dünyada ve e, bütün dü dünya ülkelerinde Avrupa Birliği'nde e, 1981 yılında Avrupa Konseyi'nin 108 sayılı sözleşmesiyle gündeme gelen bir e, durum bu. E, 108 sayılı sözleşme kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkındaki sözleşme uzun e, adıyla. E, bu sözleşme 1981 yılında üye devletler tarafından e, imzalanmış ve 1986'da da yürürlüğe girmiş. Yani e, yaklaşık bir 30 yıldır e, dünya gündeminde olan, diğer ülkelerin gündeminde olan, Avrupa Birliği'nin gündeminde olan bir konu bu. E, Türkiye'de bu sözleşmeyi imzaladı ama e, iç hukuka geçirmesi için bir kanun çıkarması gerekiyordu. E, 2008 yılından beri e, çeşitli kanun tasarlarıyla meclis gündemine geldi bu. Çok ufak bir şey sorabilir miyim bu noktada? Yani tarihi bir şeyden bahsediyoruz. Yani devamlılığı olan bir evet. süreçten bahsediyoruz ve galiba teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli konuşulacak bir şeyden de bahsediyoruz aynı zamanda. Tabii ki aynen öyle. Ee, yani e, günümüzde de e, Avrupa Birliği'nin e, şimdi regulasyon dediğimiz e, yeniden düzenleme derlemeye ilişkin e, komisyonlarında e, yeni... E, konular ve yeni terimler de evet. bu işin içine girmeye başlayacak. Bu sözleşmeye ek protokollerle yeni terimler de eklenmeye başlayacak. Şimdi bizim hukukumuzda da 2008 yılından beri çeşitli vesilelerle tasarlar halinde geldi. Meclis alt komisyonuna dahi gelemeden tekrar döndü. Meclis gündemine gelmedi. En son bu geçtiğimiz günlerde meclis Alt komisyonuna e, tasarı gönderildi e, ve tasarı e, o, bugün e, 18 Şubat ve 19 Şubat e, tarihi itibariyle e, tasarı meclis gündeminde görüşülmeye başlandı. E, belki de programın yayınlandığı dönemlerde bu tasarı kanun halinde hayatımıza girmiş olacak. Evet. Ee, şimdi bu kanun tasarısında da genel anlamıyla Avrupa Birliği uyum süreci e, itibariyle e, ta, gündemimize girmiş, hukukumuza girmiş olacak ama e, aslında bütün e, toplumsal hayatımızı, e, özel kişisel hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili e, bence önemli düzenlemeler e, getiriyor. E, bu kişisel veri Korunması hakkındaki kanun tasarısında öncelikle bir kişisel verinin ne olduğuna ilişkin evet. e, tanımlarla e, ve e, düzenlemelerle başlıyor. E, kişisel veri e, tasarıda da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi olarak tanımlanmış. E, şimdi e, genel olarak e, dünyada tartışılan konu olarak e, Almanya'da Fransa'da e, bu e, kişisel verinin tanımına ilişkin ee, ek bilgiler getirilmeye tanımlamalara ek bilgiler getirilmeye başlanıyor. Ee, gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi dediğimiz ama e, ne olduğunu e, çok e, tam olarak belirleyemeyeceğimiz bir hal alıyor. E, mesela Almanya'da kişisel ve olgusal bilgilerden bahsediliyor kişisel veri e, tanımında. E, olgusal bilgi dediğimiz şeyde kişilerle ilgili kanaatler, fotoğraflar sesli ve yazılı e, kayıtlar ee, ve bunlarla ilgili her türlü e, veriler Hı. kişisel veri olarak kanun tanımlamasında bunlar da olgusal bilgi olarak tanımlamaya geçmiş durumda. E, bizim tasarımızda e, tam olarak e, netleşmemiş bir e, tanım yapılmış. Öyle mi? Muğlak yani. E, yani e, var ama tanım yapılmış ama eksik tanım yapılmış. Hı. Olgusal bilgiyi de eklemek yerinde olacaktır. E, bilgi dediğimiz zaman fotoğraflarımız Kayıtlar, Ses e, kanaatler dahi bu, bu kişisel verinin içerisine girmesi gerekiyor. E, onun haricinde gerçek kişiyle ilgili e, sadece düzenlemeler yapılmış e, kişisel verilerin korunması kanununda. E, ve tüzel kişilerle ilgili herhangi bir e, düzenleme yok. Tüzel kişilerin kişisel e, verileri nasıl korunacak? E, şirketler, e, Der din, dernekler, dernekler, vakıflar. vakıflar ve Şirketli. şirketlerin nasıl kişisel verileri korunacak? Bununla ilgili herhangi bir düzenleme kanun, kanun tasarısında şu anda yok. Şu an, Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Aklıma geldi. Mesela bir kişinin oğluyla yaptığı telefon görüşmesinin ya da herhangi birisiyle yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılması, internete koyulması mesela şu anda ne üzerinden e, dava açılabilir ya da yürütmeyi durdurma kararı verilebilir bu mecraya? Şimdi e, yani e, kişilerin kendi alanı e, ailesiyle ve sosyal çevresiyle yapmış olduğu e, bilgiler zaten e, kaydedilmeye gerek duyulmayan bilgiler ama evet. belki bunlar kaydedildiyse evet. de ee, şimdi yeni kanunla birlikte e, veri koruma kurulu oluşturuldu. Yani nasıl göreceğiz. korunacak? onu. Da, ha, e, evet. E, şimdi onlara o, e, kanundaki sistematik halinde onlara da yavaş yavaş değineceğim. Evet, ee, yani eksiklikler, bir beş dakikamız e, tam, kaldığı için onu şey yapmamız şimdi lazım. Şimdi özel olarak kanunla ilgili e, şeyleri e, kısaca anlatayım Sadece. size. E, şimdi e, hukuka uygun olan ee, uygun bir şekilde kişisel verilerin işlenmesi gerekiyor ee, ve işlenebilmesi için de kişinin açık rızası olması gerekiyor Hı -hı. kanun tasarısına göre. Ee, açık rızanın ne olduğu da burada belli değil. Ee, bence e, komisyon, e, alt komisyon görüşmelerinde de bu konu tartışıldı. E, yazılı bir e, rızanın alınması gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. E, uzaktan e, bir ee, rıza alınması gibi bir durum söz konusu olmaması gerekiyor. Telefonla, SMS'le, internet üzerinden e, bu, bu tarz e, açık rıza e, açıklamalarının e, geçerli olmaması gerekiyor. Hı. Yazılı rıza olarak alınması gerekiyor. Çünkü e, burada e, hangi konuyla ilgili, e, ne tür bilgilerin kaydedileceği, e, bunlara açık olarak e, sizden kişisel bilgileri alan e, kurumun kişinin Açık olarak belirtmesi gerekiyor. Sizin bunu görmeniz gerekiyor. Şimdi e, bankalarda e, işte internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde birçok şeyi okumadan imzalayıp geçiyoruz. Evet. E, ve hani buna ilişkin özel bir açıklama yok. E, artık bu kanun tasarısından sonra e, yine aynı şekilde e, küçük puntolarla, işte göremeyeceğimiz şekilde, internet üzerinden incelemeyeceğimiz şekilde rıza alınması söz konusu olabilecek ve ee, bir değişiklik yaratmayacak. Anladım. Bu yani... kanun bir değişiklik yaratmayacak. Evet. Açık rızayı siz görmeden, bilmeden, okumadan yine imzalayıp geçebileceksiniz. Ama e, internet üzerinden yaptığınız ya da uzaktan yaptığınız e, işlemlerde ama yazılı rıza olması durumunda siz görüp okuyacaksınız. Ona göre ...kişisel kaydedip kaydedemeyeceğine izin vereceksiniz. Bir metin olacak orada. Tabii orada tamam. bir metin olacak. Bir bilgilendirme metni. Rızanızın alınmasına ilişkin bir protokol olması gerekecek. Ama yine internet üzerinden de gerçekleşebilecek. Tabii bunlar. yine bu internet üzerinden de gerçekleşebilecek. Evet. Ve bu açık rızaya ilişkin bir sürü istisnalar getirilmiş kanunda. Sayılmış bunlar da. Mesela bir sözleşmenin kurulması... Veya ifasını doğrudan doğruya ilgili olması durumunda kişisel verilerin işlenmesine gerek varsa açık rıza aranmıyor. Biriyle sözleşme yap yapıyorsunuz, bir şirketle sözleşme yapıyorsunuz, internet üzerinden alışveriş yapıyorsunuz, ee, kişisel verinizi, adresinizi, kimlik, kimlik numaranızı kaydetmek zorunda kalacaklar ve bu sayede sizin kişisel verilerinizi de kaydedebilecekler. Aynen. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey peki, de buydu. Bu, bu istisnaların içine giriyor. Peki bu çok az zaman kaldığı evet. için kısaca herhalde bir şey yapabiliriz. Şey, bu iyi bir kanun mu yoksa koru, aslında, koruyacak mı şeyleri? Aslında şöyle bir durum. Yani hiç kanun olmamasından bir kanunun olması, düzenlemenin evet. olması iyidir. Ama kanunu nasıl uyguladığınız, nasıl düzenlediğiniz, nelere önem verdiğiniz de önemli. Ee, bu kanun tasarısında çoğunlukla istisnalar üzerinden e, açık rızanız olmadan istisnalar üzerinden e, bilgileri kaydedebilme gibi bir durum. Peki oluyor. ama çok önemli bir şey evet. vardı ee, yani Garopaylan milletvekili geçen gün mecliste İçişleri Bakanı'na evet. yaz, e, soru e, sordu e, ve kendisinin iki diye kodlandığını bir Ermeni olarak. ...bunun doğru olup olmadığını sordu... ...ve evet dedi... ...İçişleri Bakanı bunu doğruladı... Evet. ...üstelik de herkesin bütün Türk vatan... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının... ...kodlanmış olduğunu da açıklayan bir şey yaptı. Bu şimdi kişisel verilerin korunması açısından büyük bir problem yaratmıyor. Elbette ki büyük bir problem. Hele ki devlet kurumlarının bu tarz şeyleri kaydetmesi çok büyük bir problem. Zaten kanun tasarısının çok uzun yıllardır gündeme gelmemesinin sebebi bu tarz emniyet birimlerinin, güvenlik birimlerinin bu kaydettiği verileri işte kurula İbraz etme, kurulun onu denetlemesini istememesinden kaynaklanıyordu. Evet. Şimdi kanun tasarısında yine ona ilişkin bir şey yok, düzenleme yok ve aksine istisna olarak güvenlik birimlerinin, bunu kaydetmesine izin verilmiş durumda. Benim de son bir sorum var. Vaktimizin sonuna geldik ama e, ya bu bilgiler toplanıyor. Hem şirketler tarafından aynı zamanda devletler tarafından. Evet. Devlet tarafından da toplanılıyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman bunların paylaşılması gibi bir durum da söz konusu oluyor. Aynen. Bir yaptırıcılık geliyor mu bu o verilerin paylaşılmasıyla alakalı Şimdi olarak? Şimdi kanun tasarısında bununla ilgili olarak da çeşitli para cezaları e, ve yaptırımlar idari yaptırımlar söz konusu olacak. Bu yeni bir şey mi? E, bu yeni bir şey değil aslında. Hı. Türk Ceza Kanunu bunun ilgili bir düzenleme vardı. Ee, ancak bu kanun tasarısının... ...geçmesinden itibaren... ...meclis gündeminden... ...Türk Ceza kanunu, o maddesi de ortadan kalkacak. Tamamen bu kanuna göre... E, ...cezalar ve idari yaptırımlar verilmiş olacak. E, bu aktarması kişisel verilerin başka kurumlarla paylaşılması hatta yurt dışına aktarılmasında dahi e, belirtmiş olduğum açık rızanın istisnasına ilişkin e, açıklamalar orada da geçerli olacak. Yani sizin açık rızanız olmadan kişisel veriler paylaşılamaz. Anladım. Ama aktarılamaz. Başka yurt dışına da aktarılamaz. E, ancak yine bu bi biraz önce belirttiğim istisnalar olması durumunda sizin açık rızanız olmasa dahi paylaşılabilecek. Anladım. Son sorum vardı, değil ama bir tane daha ek son soru yapıyorum. Şimdi tekrardan gelebilirim. Geri dönelim meclis senekto org sitesini ee, bu yasa tasarısı ile alakalı ya da e, daha doğrusu şu anda kanunlaşacak olan durumla alakalı ya da kanunlaşması muhtemel durumla alakalı Kullanıcılar internet sitesine girdikleri zaman neler görecekler ve nasıl katkıda bulunabilecekler? Yani bir arayüz nasıl olacak? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi şöyle bir durum var. Ben Levent Hocam'a ve Mecliste organ çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, bizim bu e, paylaştığımız konulara ilişkin e, açıklamalı, detaylı açıklamalar ve görüşler. Mecliste internet sitesinde de e, ayrı bir başlık altında Hı. görüşler, tartışmalar, ee, ve bu konuyla ilgili haberler ayrı ayrı başlıklar halinde ayrı ayrı sunulmuş durumda ee, oradan da e, tam anlamıyla e, burada paylaşamadığımız eleştiri ve görüşleri oradan da e, okuyabiliyoruz mecliste ayrıca, sitesine evet. girerek görmek mümkün evet. olabilir galiba son bir şey bir söyleme dinlisin. imkanım var mı Tabii. ayrıca bu Kişisel verilerin korunması kurumu getiriliyor bu kanunla. Kanun tasarısında veri koruma kurulunun ve kurumunun yapısı da özellikle tartışmalı ve eleştiriye açık bir durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Başbakan, dördünü bu veri koruma kurulunun üyelerini, dördünü Başbakan, Bakanlar Kurulu, üçünü de Cumhurbaşkanı atayacak. Ee, şimdi uluslararası sözleşmelerde parlamento ya da hükümet diyor. parlamentonun ataması daha uygun ve katılımcı olurdu. Ama burada sadece yürütme açısından Bakanlar Kurulu ve e, Cumhurbaşkanının atayacağı belirtiliyor. E, ayrıca e, kurulun başkan ve başkan yardımcısını yine Bakanlar Kurulu atayacak. Böyle bir durum var. Hani, yani e, eleştiri. Evet. Yani öyle bir durum mi? ortaya çıkacak. Ee, şimdi bu kanun tasarısı ile ilgili e, görüşlerin en e, sert tartışmaların geçtiği e, konu da bu konu. Evet. Ee, Yorumlarında kullanıcılar bu şekilde internetten evet, meclis ortaya evet. zaman ve kendileri de bulunabilecekler. Konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi bitirdik maalesef. Profesör Levent Korkut ve Avukat Faruk Çeyir'e çok teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.